Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Resmi verilere göre özellikle 2015 yılından sonra önemli ölçüde artış gösteren pestisit kullanımı nedeniyle Türkiye'de ilk kez çevre alanında çalışan bir STK ile halk sağlığı uzmanları pestisitlerin sağlık etkileriyle ilgili bir rapora birlikte imza attı. Çevre, iklim ve sağlık için işbirliği projesi yani Çisip kapsamında bir araya gelen Sağlık ve Çevre Birliği yani Heal, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği yani HASUder, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden uzmanlar pestisitler ve sağlığa etkileri raporunu yayınladı. Pestisitler ve sağlığa etkileri raporuna göre dünya çapında lifosat bazlı 750 farklı pestisit formülasyonu bulunuyor. Her üreticinin farklı oranlarda aktif bileşen ve formülü bulunduğu için pestisitlerin yarattığı etki de aynı oranda karmaşık. 2018'de dünyada pestisit ticaretinin 6 milyon tona ve 38 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Pestisit kullanımının kısa vadeli ekonomik faydası insan sağlığı ve çevre pahasına oluyor. Pestisitle artan gıda üretimi dünyada ciddi açlık sorununu da bitiremedi. Gıdalarda birden fazla pestisit kalıntısı var. Yani gıdalar pestisit kokteyli içeriyor. Bazı durumlarda daha yüksek toksiste ile sonuçlanan sinerjik etkileşimler de görülebiliyor. Pestisitlerin yaygın kanının aksine sadece tarımsal üretimde değil, şehirlerde haşere ve kemirgenlerle mücadelelerde de kullanıldığı, kentsel alanlardaki pesisit maruziyetinin de tarım alanlarındaki kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Pesisitlerin emilim, süzülme, buharlaşma, sprey sürüklenmesi, yüze yakışı gibi yollarla kullanıldıkları alanlar dışında da çevresel ortamlara geçebildiğine, canlıların, gıdaların yanı sıra evde, okulda, iş yerinde, kısacası her yerde pesisitlere maruz kaldığına dikkat çeken raporda, pesisitlerin hayatı tehlike yaratan sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulanıyor. Raporda zehirsiz tarım ve gıda uygulamaları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın temel politikası haline gelmeli deniyor ve bu tavsiye ediliyor. Avrupa İmar ve Kalkıma Bankası yani EBRD 2022'de Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre bankanın 2022'deki yatırımlarıyla beraber Türkiye'deki toplam yatırımı 17 milyar euroya ulaştı ve bu yatırımların %85'ini ise Özel sektör oluşturdu. EBRD'nin Türkiye'deki yıllık yatırımlarının yarısından fazlasını ise yeşil dönüşümü ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek üzere sağlanan finansman oluşturdu. Bu kapsamda Yeşil Ekonomi Finansman Programı bünyesinde 500 milyon euro finansman enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve şebekeye dayanıklılığı arttıracak projelere sağlandı. Bilim insanları yaptıkları araştırmayla Amazon ormanlarının 3'te 1'inin insan faaliyetleri ve kuraklık nedeniyle yok olduğunu ortaya koydu. Independent Türkçenin haberine göre Science dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmanın sonucu Amazon ormanlarının 3'te 1'inin insan faaliyetleri ve kuraklık nedeniyle yok olduğunu belirledi. Bilim insanları bu hayati ve nesli tükenmekte olan ekosistemi korumaya yönelik yasaların Kabul edilmesini istedi. Çoğu Universidade Estadual de Campinas yani Unicamp olan araştırmacılar 9 ülkeyi kapsayan ormana verilen zararın daha önce kaydedilenlerden çok daha büyük olduğunu vurgularken çalışmalarında yangınların, kesimlerin, kuraklıkların, habitat değişimlerinin ormana etkilerini analiz etti. Araştırmaya göre kuraklık hariç bu olgular Amazon ekosistemini oluşturan alanın geri kalanının en az %5,5'ini 2001 ile 2018 yılları arasında 364.748 kilometre kareye eş değer bir kısmının tahrip olmasına yol açtı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yani TÜDAV başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk Marmara Denizi'nde balıkçılığı ve ekosistemi tehdit eden yabancı türlerin her geçen gün arttığını belirterek ...hayvan çeşitliliğinin %10'undan fazlasını artık yabancı türler oluşturuyor. Marmara Denizi'nde yüzü aşkın, Karadeniz'de ise 60 kadar yabancı tür var. Marmara Denizi'ne gözümüz gibi bakmamız lazım çünkü yabancı türler artıyor. Bunların bir kısmı yerli bir kısmı da yakıcı nitelikte dedi Profesör Dr. Bayram Öztürk. Marmara Denizi ve Akdeniz'de sayıları her geçen gün artan yabancı türler konusunda bilimsel araştırmalar yapıyor... Türk Deniz Araştırmaları Vakfı TÜDAF Başkanı Profesör Öztürk ise istilacı yabancı türlerin güvenlik sorununa neden olduğunu söyledi. Profesör Dr. Bayram Öztürk Akdeniz'de yaklaşık 1700 Marmara Denizi'nde 100'ün üzerinde yabancı türün olduğunu açıkladı. Hayvan çeşitliliğinin %10'dan fazlası artık yabancı türlerden oluşuyor diyor kendisi. Belli bölgelerde balıkçılık, turizm, insan etkinliğinin de yasaklanmasını gerektiğini belirtti. Öte yandan yabancı balık türlerinin artık pazarlarda da satıldığını ifade etti. Hayvan çeşitliliğinin %10'undan fazlası artık yabancı türler. Bu durum Türkiye'deki denizler için de böyle. Profesör Öztürk bu biyolojik tehditin nasıl önlenebileceğine dair görüşlerimiz var. Mesela Marmara Denizi'nde yüzü aşkın, Karadeniz'de ise 60 kadar yabancı tür var. Bunların bir kısmı zehirli, bir kısmı ise yakıcı nitelikte. Sadece yabancı türler değil, İstilacı türler de var. Bu istilacı türlerinde kontrol edilmesi lazım dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen kanın.